Aldanma ve pişmanlık, dünyada kalman imkansız ve boş bir kuruntu. Ebu Ali Eddekkak radiyallahu anh der ki, Hasta olan salih bir dostumu ziyarete gittim. Büyük şeyhlerdendi, etrafında talebeleri vardı ve ağlıyordu. İyice yaşlanmıştı. Ey şey, neye ağlıyorsunuz yoksa dünyaya mı diye sordum.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 kabrin içinde ikamet ederek sabahlayacağım süreyi, nice izzet ve şereften sonra yapayalnız kalacağımı, günahlarıma karşılık rehin tutulup toprağa yaslanacağımı, düşündüm enine boyuna hesaba çekileceğimi, amel defterim verilince zelil olacağımı, fakat bütün ümidim sendedir ey Rabbim ve Yaradanım,